karalam saralam atkozod mert nam viragostal tunanın hazırlayan ve sunan muammer <gülüyor> Dostlar bugün Tunanın beri yanında ilk kez e, sizlere canlı bir çalgıyla e, ve sevgili bir dostumuzla birlikte sesleniyoruz. Sevgili bağlama ustamız Bayram Bilge Tokerle birlikteyiz. E, ben hiçbir şey söylemeden önce kendisine hoş geldin demek istiyorum. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk Muammer Bey. Şimdi e, Bayram Bey ile bizim tanışmamız e, öncelikle bir CD yi bir CD'ye dayanıyor. E, i̇ki sene önce e, sevgili programcılarımızdan Fezat Sudan aldığım bir CD ile başladı bu tanışıklık. Ardından e, zannediyorum bir bir buçuk sene falan oldu. Tarık Sefer Tuna'ya da e, belediyenin haftalık etkinliklerinden birinde e, canlı olarak dinleme imkanım oldu Bayram Bey'i. Zaten e, dinlediğim CD'yi iz bırakmışım ben de çok e, isteyerek, severek hatta yağmurlu bir gündü zannediyorum. Eee İstanbul'a geldiği Bayram Bey'in. Gittim büyük bir keyifli dinledim ve o gün bugündür e, bir araya gelemiyoruz. Ben de Ankara'ya gidemiyorum. Evet. Ve sonunda ilk zannediyorum İstanbul'a <gülüyor> gelişinde sağ olsun o beni buldu. Şimdi e, böyle bir imkanla tabi banttan sesleniyoruz size. Yani e, şu anda e, program sonrasında da bize ulaşmanız mümkün olamayacak ama e, artık teknik şartlara zaman zaman e, teslim oluyoruz Bayram Bey'in e, cumartesi İstanbul'da olması mümkün değil çünkü. Hani e, şey yaparlar Bayram Bey programlarda canlıymış gibi yapıp. <gülüyor> evet. Hemen en baştan söylerim yani. Argo tamirle dinleyiciyi üç kağıda getirir. Evet, Biz de evet. onu yapmayalım. Evet, evet. Bant yapıyoruz. Ee, şu anda tabii ki hiçbir şüphe yok ki canlı olarak konuşuyoruz yani. <gülüyor> Şimdi e, bu tür sohbetlerde kuşkusuz Belki klasik ama biyografiyle başlanır. İsterseniz azıcık biyografi konuşalım. Tabi çala çala söyleşe söyleşe programımızı devam ettirelim. Evet. Efendim biyografi bu tür sohbetlerin en sıkıcı tarafı. Onun için ben çok kısa... Ama e lazım ekleyeyim. o da lazım. Evet. Efendim ben 1956 Yozgat doğumluyum. Yozgatlıyım. Yozgat halk müziğiyle ilgilenen insanların yakından bildikleri gibi halk müziğinin Türkülerin çok canlı, çok dinamik olarak yaşandığı insanların sosyal hayatında, günlük hayatında önemli bir yerinin olduğu bir bölge. Özür dilerim, kesiyorum. Estağfurullah. CD'de de özellikle yozgat hani... türküleri, evet var. var. Bugün Dedim de yozgat galiba, mızrabı deriz, değil mi? Halk evet. E, bağlamada yozgat tavır, yozgat mızrabı dediğimiz e, açıkça belli oluyor yani. Bir şeyle, evet tavırla da. inşallah hem canlı da çalarız, olmasa sizin sözün ettiğiniz CD'den de sevgi dinleyicilerimize bir Gözgat Türküsü dinletiriz inşallah. Hı hı. Efendim Gözgatlı e, olmanın benim e, sanat hayatımda önemli olduğunu e, vurgulamak istiyorum. E, sazci olarak rahmetli e, babam çalar söylerdi. E, benim manevi e, hocam aynı zamanda odur. Çok küçük yaşlarda şuur altım, babamın o duygulu sesi, e, lirik sazının nameleriyle e, doldu. Ve e, ondan sonra bugün de hala e, eline bağlamalan herkesin üstat bildiği, daha doğrusu üstat bilmesi gerektiği, başta Neşet Ertaş gibi çok değerli sanatçılar olmak üzere işte Mehmet Erenler, Rahmetli Nida Tüfekçi, Alekber Çiçek gibi insanlar o güzel yorumlarını dinleyerek onları ben şahsen manen hoca kabul ediyorum. Çünkü bu insanlar hakikaten bağlamada bir kendilerine nasıl bir çizgiyi üstü bu temsil ediyorlar. Bir de mısınız Yakın zamanda okudum hisar Ahmet'in biyografisini de ee, babası 2-3 defa kırmış bağlamasını. <gülüyor> evet, evet, evet. Yok Benim o yönden e, ilk e, sazımı hatta babam rahmetli aldı. E, kendi elleriyle aldı, getirdi. E, o yönden ben şanslıydım efendim, evet. E, sizin e, programın başındaki mültefit ifadeleriniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Efendim ben izin verirseniz, e, Muammer Bey'le ilgili e, dinleyicilerimizin affına sığınarak ben sizinle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Bahsettiğiniz konser belediyenin e, faaliyetine geldiğimde konser sonrası sizinle tanıştık. Ve ben gerçekten e, çok duygulandım sizin bu tür e, kültürel e, sanat faaliyetlerini çok yakından takip etmeniz. Gelip benim konserimde benimle ilgili de e, mültefit sözleriniz beni hakikaten duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. E, yani böyle e, gerçekten e, bir sanatçı arkadaşımızın programına konuk olmaktan da duyduğum mutluluğu İzin verirseniz sizin yüzünüze karşı da söylemek istiyorum. Benim için büyük mutluluk, mutluluğumu artırıyorsunuz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum efendim. Dostluğumuz, tanışıklığımız inşallah sizin Ankara'ya gelmelerinizde benim İstanbul'a gelmelerimde karşılıklı olarak devam edecek. Kusursuz. Evet. E, sonra okul. Hayat geliyor falan herhalde. Evet, e, okul hayatım. E, ben efendim e, sanatta e, özellikle bizim halk müziğinde geçerliliği olan alaylı, mektepli tabiri vardır. Hı. Ben e, sanatçı olarak e, alaylıyım, mektepli değilim. Hemen e bu... de alaylıyım başkanım. Evet, e, halk müziğinde özellikle alayların sayısı çoktur. Daha doğrusu Türk müziğinde çoktur. Çünkü e, malum e, Türk Müzik'si Devlet Konservatuvarı adıyla andığımız konservatuvarımızın kuruluş tarihi 1976. Evet. O zamana kadar e, bu işin okulunu da kurmamışız. Dolayısıyla akademik bir ortamdan gelen, akademik kariyer sahibi e, müzikle uğraşan insanların tabii olarak e, olmaması gibi bir netice e, çıkarıyor bu durum. Bu tabii ki kötü e, gelişime e, açık olmayış yüzünden ama bir taraftan da geleneksel müziklerle özellikle dünyanın her yerinde e, alaylılık bence daha Muteber eski deyimle. Evet özellikle dediğiniz gibi geleneksel müzik, halk müziği, otantik müzik de çünkü şeyinize katılıyorum ben. Şimdi ama şu var halk müziğinin usta isimleri hemen hemen tamamı alaylı hakikaten. Bizde de demin saydığım isimler de öyle. Ama bu müziği yarınlara mutlaka taşıması gereken insanların bence mektepli olması mutlaka, lazım. Mutlaka Yani bu işi şuurla yapmak yapılan işi geleneksel olarak Sevki tabi olarak yapılan şeylerin bilinçli bir şekilde yapılması, teknik, modern teknolojinin dünya müziğindeki gelişmelerine dikkate alınarak bu müziğin işlenerek, daha da işlenerek yarınlara taşınması işi de önemli. Bu açıdan Türk müziğinin sistemli bir şekilde oturmuş bir tarz üslup olarak konservatuarlarda eğitimi de, bu eğitilen insanların müzikle çok üst seviyede ve ciddi anlamda ilgilenip yarınlara taşımaları işini ben şahsen çok önemsiyorum. Mutlaka tabii ki. Yani şuna da engel olur. Mesela e, alaylı dediğimiz e, işlerinde büyük ustaların da yer aldığı kesimden tabii çok e, kalıcı ama başka taraftan da son derece ticari tavırlar da çıkıyor. Yani doğru, doğru. ekonomik e, mahkumiyet yüzünden, pek çok neden yüzünden adam elektrobağlama çalıyor mesela. Evet, evet. Doğru, yani doğru. E, bunları da bu akademik tavır zannediyorum bir derece engel olur. Yani hı hı, doğru, mideleri kaldırmaz. <gülüyor> <gülüyor> haklısınız, haklısınız. Mesela e, Ekrem Çelebi var. Belki Tabii, siz biliyorsunuzdur. E, halk Müziği'yle ilgilenen dinleyicilerimiz de bileceklerdir. E, Neşet Ertaş'ın e, en rafine bir üslupla temsil ettiği e, Kırşehir Yöresi e, çizgisinin günümüzdeki usta temsilcilerinden. E, ben yakınında tanışıyorum. E, kendisine elektro bağlama çaldırtmamak için çok uğraştım. <gülüyor> çok dil döktüm. Çok yalvardım. Hatta benim kendimden başka hiç kimseye vermediğim bir çok değer verdiğim bir sazım var. Bir konserde götürdüm, onu eline verdim. Abi ne olur dedim, şu sazı çal, şu elektro sazı bırak. <gülüyor> o konser için çaldı. Sonra bir gün bana dedi ki ya ben sen benim dedi aç kalmamı mı istiyorsun? Niye dedim? ve ben elektro bağlamayı elimden bıraktığım gün aç kaldım demektir dedi. Evet, Sonra nasıl? baktım hakikaten Ekrem çelebi bir el, bir kaset piyasasında da e, şey var ama asıl düğünlerden. E, para kazanıyor. E, o ortamda da maalesef o gidiyor. Yani bu biraz iki taraflı bir e, şey alınmış durumda. Artık e, şey yani düğünlerde daha geniş alanlara seslenme ihtiyacı duyuluyor. Nedense hani küçük cemaatlerde, küçük topluluklarda eğlenceler bitiyor. 500 kişi, 1000 kişi, 800 kişi toplanıyorlar. E, o insanlara bağlamayı duyurma problemleri Doğru. Falan. Doğru, evet. Ya bu biraz modernleşmeyle de bağlantısı var tabii. Doğru. Tamam. Ben şimdi yalnız elektro bağlamı değil... ...kemanları da içine işine satmış Ekrem Bey. <gülüyor> Duydum son bir iki kasetini dinledim. Yani... Üzücü bir durum tabii. O keman yanlışı var. Kemanın geleneği var efendim. Ekrem, e, ha, şey, şey ama, Arap tavrı kemanlar koymuş arkaya. Öyle mi? Ha, öyle şey ki, e, Abdal dediğimiz o cemaatin e, otantik mahalli müziklerinde keman e, çok önemlidir. Onların tabii, iki tabii. temel enstrümanı var. Bir, bağlamak, o tavrı da değil, o tavrı da çalmamışlar. Bir, e, ha, şey tavrıyla çalınması lazımdı. Onun yöre tavrıyla çalınsaydı evet. keman daha otantik ve güzel olurdu. Hiç orada. alakası yoktu. Evet, evet. Yani yeni besteler falan zaten hani arabesk kivari besteler vardı bu kasette. E, ilk kez sevgili Erkan oradan duydum Ekrem Çelebi'yi ben. Bakın sohbeti böyle dallanıp, dallandırıp budaklandırıyoruz ama... <gülüyor> evet, evet. E, sizin gibi bu ustayı bulmuşken bir saate e, konuşmak istediklerimizin pek çoğunu sığdıramayacağız ama... ...hiç olmazsa evet. akış içinde e, o doğallığı yakalayalım falan diye ben aklıma geldikçe konuşuyorum böyle. Evet, estağfurullah. Erkan Uğur ismini andığınız iyi oldu. Ben de gerçekten... Ee, Yeni Ufuk gazetesinin çıktığı günlerde kendisiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Gazete erken kapandı. Yayınlamak kısmet olmadı. Ee, çok değerli bir sanatçı. Ben e, kendisine buradan e, sevgilerimi, saygılarımı e, sunuyorum sizin aracılığınızla. Tabii. Ee, Erkan Uğur'un e, eşka için yaptığı müzikleri dinlediğimde kafamda bir e, onunla ilgili biyografik bilgim olmamasına rağmen bir şey canlandı. Bu arkadaş dedim herhalde e, bir kere Elazığ'ı, ya Elazığlı dedim. Çok Elazığlı güzel. değilse dedim. Yani Elazı müziğini yani çok iyi bilen biri i̇şte Orta Anadolu'dan ya Kırşehir Yozgat falan Oralardan haberdar Babası memuriyeti dolayısıyla buraları gezmiş olabilir gibi Kafamda bir Erkan Uğur Portresi şey yaptım Daha sonra kendisiyle yapılan Bir röportajı okuduğumda Neredeyse %100'e yakın şekilde Bu tahminlerin Tutmuş, doğru çıktığını mi? görünce Çünkü Bakıyorum Erkan Uğur'un birikimi Çok sağlam kaynaklarla temas halinde İşte Elazığ'dan bir Hafız Osman Öğüden Sıtkı Demirci'den haberdar Urfa'dan bir, işte Tenekeci Mahmut'tan, efendime söyleyeyim, e, Kazancı Bedih'ten haberdar, onların yaptığı müzikten haberdar. Bir Muharrem Ertaş'ın bozaklarını biliyor, Neşet Ertaş'ı, Hacı Taşam'dan haberdar. E, bütün bunlar e, bizim aslında modern müziğimizin de e, üzerine bina edilmesi gereken e, çok temel e, ana aksamı bizim Sadece halk müziğinin değil, e, modern anlamda da söylüyorum, Türk müziğinin. Ee, bu saydığımız şeyler şimdi. üzerine tabii oturması tabii, tabii. gelişmesi lazım. Tabii, tabii. Şimdi belki sohbet, sizin ilgi alanınız e, ve ihtisas alanınız Muhammed bey. Bu e, ileride belki sohbetimizin akış içerisinde buna da değineceğiz ama pek çok dünyanın pek çok ülkesinde e, yapılan bu sanat müziği dediğimiz e, yüksek kültür e, ürünü müzikler, evet. kendi otantik halk müziklerinden hareketler e, geliştiriliyor. Kuşkusuz. Doğru olan da ama bizde maalesef bu pek. Olmadığı için bu da bir... E... Kaynaklar farklıymış o zaman. Yani evet. e, <gülüyor> köy müziğine, halk müziği daha e, aşağılayıcı bakılmış. Nasıl Türkçe aşağılandıysa o zaman. Biraz e, evet. saraylar arası etkileşim olmuş. Yani aslında e, klasik Türk müziğinin oldukça önemli bir temeli var. Yani Bizans'tan aldığı bir şey var. E, Orta Asya'dan getirdiği bir şey var. İran'dan aldığı pek çok şey var. Ama halk müziğinden daha az öge almış. Nedense. Bu her yerde böyle ama. Evet. Biraz İran'da farklı. İran'da köy müziğiyle yani halk müziğiyle öyle bir bütünleşme olmuş ki zamanla artık folklor klasik müziği ayırt etmeniz biraz zorlaşıyor. Doğru, doğru. Şimdi tenize katılıyorum. Tabii aslında bütün dünyadaki büyük medeniyetlerin, büyük kültürlerin ürünü olan büyük müzikler, işte Osmanlı klasik müziği bunlardan biri, Batı müziği bunlardan biri, Çin müziği mesela bunlardan biri. Tabii bütün şey alanında kendi hinterlandına giren bütün bir coğrafyadaki müziklerden kültürlerden etkilenmiş. Bundan çekinmemişti. Aslında mesela İstanbul merkezli Osmanlı medeniyetinin müziği başta Bizans olmak üzere bütün müziklerden hiç çekinmeden unsurlar almış ve oralara da kendinden bir şeyler katmış. E şimdi bunu söylediğiniz zaman bazı tutucu çevreler çok rahatsızlık diyor. Yani Bizans müziği dediğimiz şeyle klasik Osmanlı müziği arasında çok ciddi setler çekmeye kalkıyorlar. Yanlış. Yanlış tabii. Yani bu Osmanlı kendinden emin bir, sadece müzikte de değil Osmanlı çok büyük bir sentez. Yani sentez olmak da, kötü bir şey değil ayrıca. Tabii, edebiyatta da, edebiyatta tabii. da böyle. Bütün her türlü tesir açık. Niye? Kendinden emin. Kendine güveni var. Hı hı. Kendi bastığı yerin sağlamlığından haberdar. Bir verlenin bir sözü var. Şeyler için der ki bu tür kültürel alışverişler için bir aslanın vücudu yediği avlardan ibarettir der. Yani o işte tavşan yemiştir, bilmem şu bu yemiştir falan ama onun vücudunda onlar artık tavşan veya işte tilki kargo olarak değil, aslan olarak bulunuyordur der. Ee, Osmanlı da böyledir. Yani bütün aldığı şeyleri hazmetmiştir. Dünyasını uydurmuştur ve dışarıya da bir şeyler vermiştir. Bu etkileşim açıdan... etkileşim dediğimiz şey bu. Tabii tabii. Şimdi isterseniz bir türkü sokalım var ya. Bir türkü... Biz, biz kendimiz çok rahatız da. <gülüyor> evet. E, hani sohbetin arasına e, tabii bağlamanızdan geldiniz. E, bağlamadan da bir şeyler duyalım diye düşündüm ben. Eyvallah. Ee, siz kafanıza göre yani siz de literatür efendim, zengin. Halk, estağfurullah. Halk müziğinde e, yöre önemli bir unsur. Biz de Yozgatlılığımızla sohbete girdik. E, bağlamada Yozgat'ta e, önemli bir enstrümandır. Evet. Ve Yozgat tavrı dediğimiz tavır e, bağlama çalınış tekniği içerisinde e, kendine asıl bir e, üslubu olan bir tavır. E, ondan da sözümüzün başında söz etmiştik. İsterseniz e, bir Yozgat türküsü, Yozgat sürmelisi olabilir. Çok yaygın. Ama ben e, isterseniz çok bilinen, şimdi İbrahim Tatlıses'in özellikle okumasıyla e, popülerleşen, o dersini almış da ediyor ezber değil de bir başka sürmeli daha var. Sürmeli bir form olarak Şi... Evet. o zaman karşımıza çıkıyor. Tabii şiiriyet itibariyle Yani bir tane de... özgür sürmelisi yok. Tabii birden fazla ve sözleri de çok uzun e, olan aslında e, sürmeli e, çeşitlemeleri bunlar. E, benim söylediğim de aslında bütün sürmeli çeşitlemeleri e, rahmetli halk müziğine çok büyük emeği geçen Üstad Nida e, tavır ve yorumuyla bugünlere geldi. O, benim okuyacağım sürmeli yine Nida hocanın e, bize kazandırdığı dersini almıştı ediyor ezberin dışındaki. Sabahına nesen seher yeli mi benim gönlüm divanemi mi deli mi durup durup yar göğsünü geçirir yoksa bugün ayrılığın günü mü diye sözleriyle başlayan bir sürmeli. İzin verirseniz Muammer Bey onu seslendirmeye çalışıyorum. Müzik Thank you. Kızgat seni delik, deşik kederim. Kal Yani söyleyecek pek bir şey bulamıyorum ben. Te teşekkür Söylemeye ediyorum. Söylemek sağlık tekrar Sağ tekrar. Sağ olun. Ee, programı doğrusu hani eski e, deyimliği hiyatınız. Çok büyük keyifle dinledim. Teşekkür ederim eksik olmayın. Bu Sizin da... gibi bir sanatçının e, beğenmesi benim için e, gerçekten önemli. Sağ olun. Şimdi bu ilk kez oluyor benim programımda aşağı yukarı e, iki seneye yaklaşıyor. Tuna'nın yanı programı devam ediyor. Evet. Tabi canlı konuklarımız oldu zaman zaman ama aletleriyle gelmediler. Daha çok işte hazır malzemeden kullandık. Ee, bunun sıcaklığını doğrusu ilk kez yaşadım. Bunu da size borçluyorum. Tekrar sağ olun. eksik olmayın efendim sağ olun. Şimdi şu bitiremediğimiz tamamlayamadığımız biyografiyi konuşmaya devam edelim. Alaylılıktan gelmiştik. Bu <gülüyor> Kültür Bakanlığı'nın sanatçılarına nasıl... Evet, Oraya bir efendim işte. şu anda topluluğumuzun e, kurulduğu günden beri şefliğini yapan e, çok değerli bir e, sanatçı, müzikolog, araştırmacı Mehmet Özbek Bey. Evet, İzleyicilerimiz e, tanıyacaklar beri. Evet, bu alanda gerçekten e, otorite e, bir isim. TRT'de uzun yıllar bu işin zaten e, hem idareci hem icracı olarak çok içinde oldu. Koro kurulduğunda Mehmet Özbek Bey koronun şefi olduğunu öğrendiğimde ben de tam e, Ankara televizyonda müzik programlarına geçmek üzereydim e, yapımcı olarak. Kendisi e, dedi TRT'de çok ciddi kalıcı hizmet imkanı olsa ben 20 yıldan sonra TRT'den ayrılmazdım. Gel dedi işine içen bulaşma. E, Kültür Bakanlığı'nda birlikte güzel şeyler yapabiliriz. Orada işte böyle profesyonel büyük bir topluluk kuracak falan. Heyecanlandım. Hoşuma gitti. Aslında ben müziği e, amatör bir ruhla e, kendim için ve çok yakın böyle eş dost arkadaş çevresi için yapmayı düşünüyordum. E, böyle samimi e, muhabbet meclisleri beni tatmin ediyordu. Profesyonelce şey düşünmüyordum. Mesleğiniz Ama, neydi yani ne okudunuz daha önce? E, ben teknik eğitim e, e, tahsili yaptım efendim. Hı, e, Gazi sonra... Üniversitesi, e, evet teknik eğitim fakültesi e, mezunuyum dört yıllık. Ee, ve ama okulumla ilgili maalesef bir şeyde bulunmadım mezun olduğum andan itibaren radyo programcılığı e, film radyo televizyonlu eğitim merkezi var Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orada 6 yıl programcılık yaptım ya okul radyosu şunlar bunlar evet, mı? evet oralarda eğitim programları hazırladım ben bir süre okul radyosu e, için e, işte ocakbaşı tarla dönüş programları vardı eskiden evet. o programların metin yazarlığını ve e, yönetmenliğini yaptım uzun yıllar öyle bir şeyimiz e, de var ve daha sonra işte 1986 yılında bu şu an halen bulunduğum topluluğa girdik. Ee, ya, şunu söyleyeyim. çekirdek kadrosunda o zaman. Evet, yani. evet. E, doğrusu Mehmet Özbek e, ve onun gibi düşünen e, topluluktaki e, sayısı bir ayla olan arkadaşlar olarak e, maalesef düşündüğümüz e, bir akademik e, çalışma ortamını e, bulduğumuzu söyleyemeyiz. Halbuki e, Kültür Bakanlığı'nın gerçekten ayda e, milyarlarca belki trilyonlarca liraya mal olan, kaldı ki sadece bizim toplulukta değil, halk müziği üç tane, diğerleriyle beraber 20 civarında sanat topluluğu var Kültür Bakanlığı bünyesinde. Ben mensup olduğum topluluk için e, söylemek istiyorum. Ayda e, işte milyarlarca, trilyonlarca liraya e, mal olan, devlete maliyeti bir hal yüksek olan böyle bir topluluğun, e, bakanlık kendisi için, ülkemiz için, e, müziği, halk müziğini seven insanlar için, ee, ve işte dışarıya karşı ülkemizi tanıtıcı e, mahiyette kalıcı bir e, kaset, cd, plak gibi e, yayınlar, ileriye dönük ciddi yayınlar gerçekleştirmek noktasında maalesef başlangıçtan beri bir duyarsızlık içerisinde. Yani böyle elinin altında profesyonel bir topluluk var. E, şimdi yeri gelmişken söyleyeyim sizin de sanıyorum çok yakın irtibat halinde olduğunuz ve çalışmalarınızı takdirle hayranlıkla izlediğim kalan müzik diye. Ee, bir e, müzik yapım firması aslında devletin, kültür bakanlığının hele hele bir zamanlar şimdi artık ümidi ben şahsen kestim TRT'nin yapması gereken işi yapıyor. İki hafta önce <gülüyor> e, Hasan e, programa konuk olduk. Küçük bir telefon konuşması yaptık onunla çünkü Hasan e, Saltuk Bey. Evet. E, evet. Ben tanışmıyorum Program... kendisiyle. Buradan e, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten çok e, ciddi çalışmalar yapıyor Hasan Bey. Halk Müziği Camiyesi adına kültürümüz adına teşekkür ediyorum. Aldığımız sinyaller e, epeyde devam edeceğini e, işaret. Bu az önce adına aldığınız tenekeci Mahmut yolda mesela. Evet ne güzel. Yani evet tenekeci Mahmut e, Mahmut Güzel Göz e, Üstad çok büyük bir sanatçı Urfa e, Urfa Halk Müzikisinin e, çok orijinal bir icracısı. Ee, i̇nşallah devamı gelecektir. Ee, ben başarılar biliyorum ve tebrik ediyorum gerçekten kalan bizi buradan kutluyorum. Şimdi bu yayın meselesi ciddi bir problem yani aslında dediğiniz gibi devletin ve pek çok kamu kuruluşunun arkasında olması gereken e, son derece gecikmiş şeyler bunlar. Yani, maalesef, maalesef. Ben şunu hatırlıyorum e, Yapı Kredi Bankası bir beşli hı hı. takım çıkardı. Fakat... Merriman altında Tüfek Canım'ın e, şefliğinde, sorumluluğunda beş e, dizilik bir halk müziği. Bence çok özensiz yapılmış bir çalışma. Maalesef, maalesef. Çok özensiz. Yani e, bir kitapçık konmuş CD'nin içine. Sözler falan var ama e, Türk halk müziğinin temel karakteristikleri efendim yani bir e, eli değen bir adam yok muydu da <gülüyor> üç sayfa bir yazı yazamadılar. Yani Türkçe, İngilizce. E, yani bu Haklısınız. yayını Haklısınız. kim için yapmışlar? Yani Yani uzağa gitmeye, ve hiç gerek yok. E, merhum Nida Tüfekçi hocanın, Hanım'ın da e, neredeyse 40 yıllık eşi. Tabii. Bu alanda e, literatüre geçmiş e, çalışmaları var hocanın. Yani başta Cumhuriyet dönemi Türkiye Ansiklopedisi'nin Türk müziği maddesi, halk müziği maddesi olmak üzere e, yayınlanmış çok ciddi araştırmalar var. Oralardan dediğiniz anlamda özetleyerek tabii yani konabilir de o. Al yaz yani onun inşallah. Tabii tabii. Bir eksiklik bir eksiklik evet şimdi koru çalışmaları o zaman rutin olarak devam ediyor evet e, koru çalışmalarımız biz e, Kültür Bakanlığına bağlı diğer bütün topluluklar gibi Temmuz Ağustos aylarında sanat sezonunu paydos ediyoruz Tatile giriyoruz hı hı. E, bir hafta sonra inşallah başlayacağız bir Eylül'den itibaren 15 günlük periyodik konserlerimiz oluyor Ankara'da e, ...tiryakisi e, diyebileceğimiz bir e, müdavim şeyimiz, e, dinleyicilerimiz oluştu. E, biz de memnunuz, onlardan memnun gerçekten 15 günde bir buluşuyoruz e, türkülerimizle beraber oluyoruz. Bunun dışında e, yurdumuzun çeşitli yörelerinde büyük salon konserleri oluyor. Yurt dışında zaman zaman e, solo veya topluluk olarak e, konserlerimiz oluyor. E, çalışmalarımız böylesi bir e, rutin diyebileceğimiz bir çizgide sürüp gidiyor. Başka bir şey yani e, bağlamanızla uğraşmak dışında o zaman başka bir şey yapmıyorsunuz genel olarak. Ee, yani ben aslında e, tabi biyografimin o yönünde doğrusu ben yani e, mizahçı olarak biraz kendimden bahsetmekten cidden rahatsızlık duyuyorum. Için, ee, ben de öyleyimdir ama. E, geçtim benim şiirle, edebiyatla, sanatla e, daha doğrusu Muamir Bey çok hemen hemen sazla beraber, bağlamayla beraber diyebileceğim bir e, başlangıca kadar giden, geçmişe giden bir e, mazim var. Ve Milli Eğitim Bakanlığı yayınlar arasında çıkmış Bir Yer Üşür diye bir şiir kitabım var. İnşallah ben size ondan program sonrasında takdim edeyim. Seve seve. Uzun yıllar ben şiiri... şimdi sormasam haberim olmayacak. Edebiyatı ama. çok ciddiye <gülüyor> aldım aslında yıllarımı verdim. Yani hatta diyebilirim ki müzikten daha çok benim zamanım aldı ama işte o bir avuç şiir, pek çok şiir e, yazmıştım. Kitaplaşırken işte bunun şurasıydı, şurada bu mısra, şurada bu kelime gereksiz diyerek ancak işte böyle 30-40 civarında bir şiir kaldı. Evet, ben melekiçilikten mutlaka ama güzel bir şey. Evet Hisar Dergisi'nde edebiyatta yakından ilgilenenler belki bilirler yıllar önce çıkardı ciddi bir edebiyat dergisi. Ydi. Hisar'da başladım şiire. Uzun yıllar devam ettirdim. Şimdi çeşitli <gülüyor> gazete ve dergilerde müzik ağırlıklı deneme ve eleştiri türünde yazılar yazıyorum. En son işte Yenufuk gazetesinde haftada bir e, müzik ağırlıklı, kültür sanat ağırlıklı yazılar yazıyordum ama gazetenin e, ömrü kısa oldu. E, biz de artık şimdi başka zeminlerde, başka mekanlarda düşündüklerimizi e, ifade etmeye çalışıyoruz. Peki e, isterseniz bir örnek daha din, e, dinleyelim sesin, sizin sesinizden ve <gülüyor> Canlı müzik daha yapalım. E, yapalım. E, <gülüyor> e, ben hiç müdahale etmiyorum. İstediğiniz yöreden. Estağfurullah. E, yani izin verirseniz. E, yine Yozgat olabilir. Yani ben e, spesifik e, bakmaktan hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Estağfurullah. Yani sonuna kadar Yozgat bile gidebiliriz siz. Yok hayır hayır. E, bir haydar haydar cuş havası çalalım mı? Ne dersiniz? E, Gönlünüz can, bilir. Canlı yayında doğrusu biraz riskli bir şey ama benim için Gönlünüz bilir. E, izninizle eserle ilgili de bir iki kısa açıklamada bulunayım ee, Muammer Bey. Dinleyicilerimiz bu eseri maalesef, maalesef diyorum şundan dolayı e, bundan işte 3-4 sene önce Müslüm Gürses'in icrasıyla tanıdılar. Aslında bu eseri çok usta sanatçı Ali Ekber Çiçek yıllardır e, radyolarımızda çalıp söylüyordu. Tabii aynı besteyle hemen hemen ama... İşte yani bütün ciddi sanat eserlerinin popülerleşme sürecinde yaşanan sulandırma işlemi, halkın anlayacağı bir üsluba çekme işlemi bu eserde de yapıldı ve halk ilgi duydu. Doğrusu güzel bir şey tabii ama Alekber Çiçek'in burada yıllardır başarılı icrası ve yorumuyla bugüne getirdiği bu eserin benim şahsen gönlüm isterdi ki Alekber Çiçek'le tanınsın edilsin. Ama hiç önemli değil. Ben sözün ettiğiniz CD'yi yaptığım Amerika'da bulunduğum süre içerisinde 88'li yıllarda orada çeşitli konserler vermiştim. O konserlerde bu eseri naçizane icra etmeye çalışıyordum. Bir konserden sonra bir müzikolog, bir üniversitede profesör çok hoşuna gitmiş, dikkatini çekmiş. Ee, dedi bu eser bağlama konçertosu mu dedi. Hı hı. Şimdi tabii konçerto hele bağlama ve konçerto yan yana gelince e, bizim için bir hayli yabancı bir e, tamlama oldu. Ama ne diyeyim e, evet dedim. Yani ona benzer bir şey dedim <gülüyor> artık. <gülüyor> yani o anda eserin hakkını teslim için doğrusu bulunamayacak başka bir başka bir tabir de aklıma gelmedi. E, o hocanın e, tespitine katılarak e, evet dedim. Sonra açıkladım tabi yani bu. Haydar Haydar e, halk müziğinde özellikle e, bu eserin icra edildiği olan bağlamada e, değişik tavır ve tekniklerin e, icrasının örnekleme imkanının olduğu, çeşitli tezine şekillerinin sergilendiği, ee, bir eser. Ee, Peki eserin tarihini biliyor musunuz? yani? Efendim eserin tarihiyle ilgili ben e, sözleri e, mutasavvuf şair Sıtkı Baba diye e, Amasya ve Çorum yöresinde şeyi geçmiş ehli tarik e, bir insan Sıtkı Baba'ya ait sözleri. Zaten e, e, sözlerinde de dikkatinizi çekecektir. E, tasavvufu imajlarla e, işlenmiş bir eser. E, müzikal anlatımı asıl çok önemli. Ben bunu e, geçtiğimiz yıl galiba e, Üstad Alekber Çiçek'e sordum. Alekber Çiçek e, benim bestem diyor bu. Hmm. Şimdi e, bence bunun e, Alekber Çiçek'in değil yani e, dünyanın şu anda gerçekten yaşayan en büyük kompozitörlerinin bile kolay kolay bence yapamayacağı bir şey. Bir kere e, bu eserde sehli münteni dediğimiz edebiyatta özellikle şiirde geçerli olan çok ee, ...basit gibi görünen zor. Sehli Mümteni diyoruz buna. Çok kolay gibi görünür ama yapması çok zordur. Bu e, Haydar Haydar böyle bir eser. Ee, yani açıkçası tek bir şahsın e, hususi gayretleriyle ortaya çıkabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Bu çok güçlü, tarihi süzgeçten geçmiş, çok çeşitli zamanlarda çok çeşitli insanların... ...yorum zenginliğini, üslup zenginliğini üzerinde barındırarak bugüne gelmiş bir e, kolektif dehanın eseri gibi geliyor bana. Ha çok güzel bir ifadeyle açıkladınız bence. Evet, e, Alekber Çiçek Üstad'dan e, da e, özür dileyerek bu görüşümü, bu bir görüştür e, burada da söylemiş olalım ve şimdi yorumlamaya çalışalım efendim bu eseri. Hadi bakalım. Hadi. düş oldum. birisi muhammed birisi ali lahmi kelahide bire düş oldum lahmi kelahide haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar düş oldum şordum. Bir zaman gül için Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar. Du saradır şun. Evet. Hayır, elinize sağlık. Harika. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani bu parça insan her dinlediğinde ilk dinliyormuş gibi hissediyor. Doğru, doğru. Gerçekten. Eserin e, dinamizminden, eserin canlılığından tabii ben e, eserin layık olduğu seviyede bir icrada bulunamadım. Özellikle canlı yayın heyecanıyla. Zaten şeyde doğrusu hakikaten e, zor bir eser. İcrası da zor bir eser. E, Ali Ekber Çiçek e, Üstad bunu gerçekten çok güzel e, yorumluyor. Buradan her her teşekkür zaman, ederim. Şimdi her zaman teknik mükemmellik ve duygu bir arada gitmeyebiliyorsunuz. Yani evet. ben müzikte Tabii ki e, insanın çalgısına, müzisyenin çalgısına hakim olması çok önemli bir şey. Fakat duyguyu ve e, o elektriği yansıtmayı daha öne alıyorum. Doğru. Yani e, burada niyete e, daha çok önem veriyorum. Doğru, niyet önemli diyorsunuz. Doğru, kesinlikle, haklısınız. kesinlikle. Şimdi bu Amerika'ya biraz değinelim isterseniz. Madem demin bahsi geçti. E, evet. O... <gülüyor> Efendim ben... E... Washington yakınlarında Maryland eyaletinde bir Maryland Üniversitesi diye bir üniversite var. Orada Center for Türk Müzik diye Türk müziği merkezi. Orada Amerika'da her şey olduğu gibi üniversitelerde özel. Üniversite bünyesindeki bu merkez de özel. İstanbul'da bunu sanıyorum 65'li yıllarda Amerikan kız kolejinde İngilizce öğretmenliği yapan Profesör Carl Signal var. Türk müziği makam yapısı diye e, uluslararası müzik literatüründe kaynak eser olarak gösterilen bir eserin de müellifi bu e, değerli ilim adamı. Hı hı. Merkezin başında Kar Signal var. Türkiye'deki e, onun tanıdıkları dostları onu Uzun Hasan lakabıyla anıyorlar. Lakabı Uzun Hasan'mış onun. Evet, e, değerli Cem Behar e, hocayla da e, buradan... Eğer bizi dinliyorsa Cem Beyhar Hoca'ya e, selamlarımızı, saygılarımızı iletmek istiyorum. Çok değerli bir e, müzikolog kendileri. E, ben aslında mesela Cem da onunla sohbet ettik. Cem Beğar hakkında Uzun asanlak bizim Karı Amerika'da enteresan sohbetlerimiz oldu. Orada e, işte Türk Müziği Merkezi'nde üniversitenin etnomüzikoloji bölümünde okuyen öğrenciler bağlamayı ve halk müziğini seçmeli ders olarak almışlar. E, ben onlara e, bir sömestr... ...misafir öğretim üyesi olarak o dersi verdim. 15 civarında öğrencim vardı. Amerikalı. Hepsi. Amerikalı tabii. Dedim ki onlara şimdi bir kısmı kredi için, not için bu dersi alıyorlar belli. Evet. Dedim ki lütfen kredisini yükseltmek için, not için bu dersi alanlar bu tarafa ayrılsın. Gerçekten bağlamayı öğrenmek isteyenler, bağlamayı sevenler bu tarafa ayrılsın dedim. Ve kesinlikle açıkça baştan söyleyeyim dedim. Yani ben hepinize yüksek not vereceğim ama... Lütfen bağlamayı öğrenmek gibi bir cehdiniz, gayretiniz yoksa arkadaşlarınızın hakkına mani olmayın. Beni de boşa yormayın. Ben size yüksek not vereyim ama az saydık arkadaşça da biraz daha ciddi ilgilenerek onlara bu kısa süre içerisinde bağlamayı öğreteyim dedim. 5-6 ee, kişi e, öbür tarafa ayrıldı. 10 civarında kişi kaldı. Onlardan da daha sonra 2-3 kişi fire verdi. 7-8 <gülüyor> öğrenciyle biz bayağı ciddiye diyebileceğim bir... Çalışma temposuyla Checking, 88, ee, o süre içerisinde evet 88'de o süre içerisinde bayağı bir şeye getirdik. Ee, ve sömestr sonunda e, bu öğrencilerimle beraber bunların birini de hatta başlarına şef olarak koyarak ben hiç çıkmadım sahneye. E, bir fidayda gibi yöre tavır ve üslubu tezene gerektiren bir eseri başta olmak üzere beş türkülük e, bir enstrumental repertuarla Üniversitede bir gösteri bir yaptık. Bu, evet, dinleti yaptık bu öğrencilerle. Ee, güzel olmuştu. Böyle bu tür çalışmalarımız e, oldu Amerika'da. Korodan izin aldınız o sürede? Zaten görevli e, olarak gitmiştim. Hı. Hı. Korodan görevli olarak gitmiştim. Geçici görevle tekrar geldiğimizde kaldığımız yerden e, devam ettik. E, sonradan bağlantı devam etti mi öğrencilerimizden? Aslında hiç? bağlantım devam etti. Fakat doğrusu işte biz e, açıkçası e, Türkiye bugün tabii... E, o zamana göre ki 88 çok uzun bir tarih olmamasına rağmen geri bir tarih olmamasına rağmen o zamana göre bile Türkiye e, bayağı bir mesafe aldı. Biraz üçüncü dünya ülkesinin bir e, sanatçısı Aydın'ı veya Ferdi olmanın sıkıntılarıyla Amerika gibi e, liderliği oynayan bir ülkeyle e, diyalogda kontakta e, biraz insan sıkıntılar dil problemi oluyor haberleşme problemi oluyor falan ama e, yine de belirli periyotlarla da olsa bu irtibatımız e, devam etti. Kar e, Signal'ın o merkezde çıkardığı bir dergi vardı. Oraya zaman zaman e, İngilizceye tercüme ettirerek makaleler gönderdim. Şimdi sanıyorum o dergi de e, şey yapmadı, e, kapandı herhalde. Bir de bu benim kaset ve CD'nin yayınlandığı e, The World of Music firmasından her yıl kataloglarını e, gönderiyorlar bana sağ olsunlar. E, çok kaliteli şeyler yayınlıyorlar bunlar. Siz de sanıyorum bunların e, diğer materyalleri de vardır muhtemelen. Hangi i̇şte, firmalardınız? Ve ee, bu Washington'da bir firma, e, firma e, Music of the World diye e, etnik müzik ağırlıklı bir e, yayın politikaları var bunların. Bizim Anladım. aslında şeye kalan müzeye bir anlamda benziyor. Böyle ticari gayesi olmayan ciddi şeyleri de yayınlıyorlar. Olmayabilir o kataloğu katalo sonra ee, beraber bakacağız. Tamam. <gülüyor> Zannetmiyorum evet. çünkü yani o firmayı hatırlamadım. Ee, pek çok şeyi uğraştığımızda o gözümüzden kaçmış. Öyle mi? Adı tam öyle. Music of the World diye. Türkiye'den benim üçüncü olarak bu şeyden CD'im çıktı. Daha önce Talip Özkan hocanın. Çok değerli bir bağlama üstadı. Evet orada bir CD'si yayınlandı biliyoruz. Evet CD'si yayınlandı. Oradan, oradan çıktı. Bir de Çiçeği'nde. Üstad Alekber Çiçeği'nde. Oradan bir CD'si çıkmış. E, bunlar evet. çok özel yani. Türkiye'de bile bu kadar büyük ustayı, üç tane ustayı bir araya getiren firma bulamazsınız. Estağfurullah. Evet. <gülüyor> Şimdi e, çalalım mı bir tane daha yoksa veya, da, CD'mizden hadi, mi dinleyelim bir tane? CD'mizden bir e, eser dinleyelim. Bence de. Ee, e, ne dinliyorduk? Efendim CD'de e, çamlığın başında tüter bir tütün diye Yozgat'ta yani Ziya'nın ağıdı var. diye anılan aslında bir ağıt. E, ve burada Ziya e, Yozgatlı bir delikanlı komşu köyden e, evli. Nişanlısını görmeye gittiğinde Cirit eskiden çok e, yaygın Tabii. ve önemli bir atasporumuz. Bu yörenin en iyi Cirit oynayanı Ziya. Hı. Ve Cirit de e, bir kaza şeyiyle e, vurularak evet. öldürülüyor. Vallahi. Ağıt onun arkasından söyleniyor. Yine Nida Tüfekçi Üstad'ın e, yorumuyla bugüne gelen bir ağıt. E, Çeşitli versiyonları da var galiba Var mi? evet. Ama bu en klasik e, oturmuş e, evet. versiyonu ben onu e, icra etmeye çalıştım. Sevgili dinleyicilerimiz isterseniz çamlığın başında... Tüter Bir Tütün adını dinletelim. CD'den dinliyoruz. Evet. Come, Sevgili dostlar, e, Türkiye'yi sonlarına doğru kestim çünkü biraz daha e, Bayram Bey'i yakalamışken onun e, düşüncelerini sizlerle paylaşabilmek için e, biraz daha e, konuşabilmek için ve e, en son çalacağımız Türkiye'de e, sıkışık bir zaman bırakmamak için e, Türkiye'yi kestim. E, Bayram Bey'in de izniyle. Estağfurullah. Şimdi e, <gülüyor> yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Doğrusu nasıl geçtiğini anlamadım ben zamanın. E, biraz... E, TRT'nin halk müziğine yaklaşımıyla ilgili düşündüklerinizi ben merak ediyorum ve e, bugüne kadar halk müziğimizin özellikle şu anda elimizde olan e, kayıtlarını falan düşündüğümüzde nasıl bir evrim geçirdiği konusunda e, düşündüklerinizi merak ediyorum. Çok genel olarak bir toparlarsak. Evet. Muammer Beyciğim şimdi e, TRT bir anlamda e, günah keçisi durumuna sokup her e, şart ve fırsatta e, haklı gerekçelerle, %90 gibi önemli bir oranda haklı gerekçelerle TRT'ye yükleniyoruz zaman zaman ama maalesef TRT e, yine de bu ortamda, e, TRT dışında hiçbir kaynakta da e, böyle bir halk müziğinin e, derlenmesi, toparlanması, icra edilmesi anlamında ciddi bir, bir başka kaynak, bir başka mekan da yoktu doğrusu. E, TRT zaten yayın tekerini elinde bulunduran bir kuruluş olarak yıllardır e, bu alanda bir şeyler yaptı ama TRT kurum olarak kalıcı ve ciddi faaliyetleri yapmak yerine bu işin başındaki insanların yani şahısların, kişilerin özel gayretleri ve hususi yaklaşımlarıyla yani insanların düşünceleri iyiyse, müsbetse, ciddi şeyler yapmak istiyorlarsa onların hususi gayretleriyle bir şeyler oldu. Yoksa TRT'nin kurum olarak ileriye dönük kalıcı ciddi faaliyetleri maalesef olmadı. Çünkü şu anda gerçekten mesela TRT'nin elindeki halk müziği arşivi çok zengin. Ama bunları işte geniş kitlelerin tüketimine sunan bir anlayışa oldum olası yaklaşmamakta ısrar ediyor TRT. Valla ben iyi korunduğu konusunda kuşku içindeyim. Ha işin bir de o tarafı var maalesef ondan ben eminim. Yani TRT'nin elindeki arşivin <gülüyor> e, iyi muhafaza edilmediğini çünkü ben mesela televizyona Ankara televizyonu, TRT televizyonuna ve radyoya çok sık programlar yaptım. Evet. Daha çok yakın bir zaman öncesine kadar TRT'nin diskoteine de girip çıkıyordum. Mesela programımız içerisinde sözünü andığımız, e, ismini andığımız e, çok değerli sanatçı Neşet Ertaş'ın e, bütün Türkülerin telifte bulunması mümkün değildir. Silinmiştir bunlar. Buna benzer pek çok çok değerli sanatçı e, otantik özelliklerini kaynak... yani? Tabi tabi siliniyor. E, band gerekiyor. Band gerekiyor. Yeni band almaktan ziyade işte boş ver, bunu silelim üzerine kullanalım falan diyorlar. Ay çok güzel. E, maalesef böyle yani çok değerli e, müzik malzemeleri böyle çarçur ediliyor. Bu hep yapılıyor öteden beri. Bir de TRT'nin işte elindeki e, derleme e, malzemelerinden ibaret... E, ...orijinal özelliği olan malzemelerin de uygun şartlarda, uygun zeminlerde e, muhafaza edilmediğini ben biliyorum. Aynı zamanda... Gördünüz gözlerinizi Tabi Tabii herhalde. tabii yani bunlar çok üzücü şeyler. E, TRT'nin e, aslında bunu yapmıyorsa TRT veya yapamıyorsa... Bunu yapacak bir devlet kurumuna, bu kültür bakanlığı olabilir, bir üniversite olabilir, devretmesi lazım elindeki bu malzemeyi. Ya da kendisi e, hak ettiği ilgiyi gösterip bunu değerlendirmesi lazım. Şöyle söyleyeyim yani siz e, programdan önce birlikte evimizde oturduk. Evet. Ee, yapamıyorlarsa versinler ben koruyayım onları yani artık başka söyleyecek <gülüyor> Gerçek, bir şeyim yok. Gerçekten ben mesela sizin e, evinizdeki o özel arşivinizi e, gördükten sonra e, hayranlıkla eşime dostuma da e, bahsedeceğim o arşivin e, gerçekten çok zengin ve kaliteli bir arşivi var. İnanın TRT'nin e, elindeki arşivi bilmiyorum sizin arşivinizin kaç katı ama sizdeki disiplin, sizdeki düzen ve sizdeki o şey e, yok. Yani yere şu güzel dağınık işte Aradan çarçur edilmiş, üzerine sesler alınmış e, malzemeler. Maalesef böyle. Evet. Bir de e, özellikle ben rahatsız eden bir uygulamadan ben son kez değinmek istiyorum. E, sanatçıların e, yöresel tavırda okumaları o kadar da hoş e, karşılamıyor gibi geliyor bana. Mesela şöyle bir ayrıntı hatırlıyorum sınavlarda. E, Türkiye'nin her, her yöresinden pek çok yöresinden okuması gerekiyor sanatçının yani e, hmm. bu konuda TRT siz, sınavlarında Evet. Ee, ne düşünüyorsunuz yani siz Yozgatlısınız evet. ee, Ege türküsünü Ege'li sanatçıdan daha iyi okuyabildiğinizi söyleyebiliyor musunuz? şüphesiz mümkün değil öyle bir şey iddiada bulunamam aslında yalnız şu var şimdi e, halk müziği karakteri itibariyle e, yöreseldir evet. e, mahalli bir müziktir yani e, her yörede farklı tavır ve icra edilir buradan çıkışta söylüyorum zaten Hı -hı. şimdi e, TRT sınavla aldığı halk müziği sanatçılarında e, çeşitli yöreleri okuma isteği şuradan kaynaklanıyor. Profesyonel e, halk müziği sanatçısı iseniz sadece kendi yöreniz değil diğer yöreleri de okumak zorundasınız gibi biraz tartışılır. Tartışılabilir bir yaklaşımla insanlardan bu isteniyor. Tabi ee, bu yapılabilir ama hiçbir zaman İnsan mesela bir Yozgatlı çalışarak Bir Ege'nin gurbet havasını Veya bir Urfalı kendi hoyratı kadar Bir Karadeniz'in yol havasını okuması mümkün değildir Çalışarak bir yere kadar getirebilir ama Ayrıca Zorunda kalmadıkça zaman... okumamalı da bence Ayrıca e, bence de okumamalı Yani öyle bir mecburiyet de olmamalı bence Ben rastlıyorum Kamil Sönmez'den Ege Türküsü dinlemek Evet ya, <gülüyor> Bana kalırsa Kamil, Sevgili Kamil Sönmez kusura bakmasın Karadeniz türkülerini layıkıyla okursa ee, çok daha önemli bir iş yapmış evet. olabilir tabii hiç yani gerek yok bu tür şeylere. Zaten Muammer Beyciğim kendisini bilen gerçek e, sanatçılar bunu yapıyor. E, yani yöresinin dışına fazla çıkmıyorlar. Çok azaldı vallahi. <gülüyor> evet, evet. Şimdi yavaş yavaş zamanımız doluyor Bayram Bey. Ben e, sözcükler çok yetersiz yani e, keyfimi aldığım mutluluğu anlatmak için ben yani tekrar çok... tekrar teşekkür etmek e, istiyorum. Efendim ben, ben teşekkür ediyorum geldiğiniz Gerçekten... için. Her şeyinizi, bağlamanızı, sesinizi, sözcüklerinizi, düşüncelerinizi bizden paylaştığınız için eminim dinleyicide çok büyük e, keyif almakta şu anda. Eksik olmayın. Buna vesile oldunuz. Ben özellikle size e, ve sizin şahsınızda e, açık radyoya teşekkür ediyorum ve sevgili dinleyicilerimize şu anda bizi dinleyenlere selamlarımı, saygılarımı buradan iletiyorum sizin aracılığınızla. Gerçekten hani e, özel bir dinleyicisi olduğunu hatırlatmalıyım. Açık diyorum efendim, ben Açık Radyo'nun yayın <gülüyor> prototipinden haberdarım, yayınlarından dinleyici profilinden haberdarım ve bir de sizin programınızın e, da içeriğinden haberdarım. Evet. Onun için ben de gerçekten e, büyük bir keyif aldım. Söz yine sizde o zaman sizden bitirelim. E, ben bir hafta sonra e, buluşmak üzere sizlere hoşçakalın diyorum ve e, söz yine... Sevgili Bayram Bilge Toker'de. Evet bir Ankara yöresi Ankara tavrıyla çalınan bir e, oyun havası formunda enstrumental bir e, eserle noktalayalım. Arkadaşımız da eserin sonuna doğru programı inşallah kapatsın. <gülüyor> Yapılan ve sunan Muammer Ketenciolu.